Desteği için Açık Radyo dinleyicisi İlker Alp'e teşekkür ederiz. Merhaba Elif, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün biraz çok uzun süredir tabu sayılmış olan bir konudan söz edelim istersen. 1990 90 yılında yayınlanmış bir kitap yakınlarda da Türkçe'ye çevirdi. Yani on, uzun bir aradan sonra çevrildi ama hiç çevirmemesinden ne daha iyi. Tabii. Judith Butler'ın Cinsiyet Belası, Gender Trouble... Ee, bu e, kitap e, cinsiyet araştırmalarında incelemeleri için e, çığır açan bir e, kitap. E, Önemi feminizme içten bir eleştiri getirmesi, içkin bir eleştiri getirmesi ve feminist siyasetin öznesi olan kadını e, ka, e, sorgulaması. E, önlü, e, aslında toplumsal cinsiyet e, kategorilerini e, sorgulayan e, ve feminist e, Hareket içerisinde tartışmalar yol açan. Çünkü feminizmin ve kadın öznesinin femi, e, dışlayıcı olduğunu söylüyor. Ve onun e, değiştirilmesi, daha yeni siyaset imkanları bulabilmek için, si, siyaseti kimlik üzerine inşa edilmiş siyasetleri radikalleştirebilmek için o öznenin giderek parçalanması ve toplumsal cinsiyet kategorilerinde bölünmesini. Ama bu bölünme... Cin, Dışlayıcı olan, dışlayıcı hale gelmiş olan e, feminist siyasetin, si, politikaların... E, bir gök dayanışmayı oluşturabilmesi için, gökkuşağı politikalar oluşturabilmesi için de o kategorilerin bölünmesi gerektiğini söyleyen bir kitap Fransız Feminizliği'nden büyük ölçüde yararlanmış. Hatta bir anlamda onu Amerika'daki akademiye tercüme etmiş, taşımış olduğu söylenir. Ama en çok da Foucault'dan. Yani post sağlıkçı öğretiyi, Foucault'un öğretisini Amerika'daki akademilerde cinsiyet araştırmalarına sokan çalışma olarak biliniyor Judith Butler'ın. Biz başka bir... ...programımızda Udip Butler'dan bahsetmiştik. Bahsetmiştik da uzun, evet. Yani Türkçe çevirmiş kitabı da değil. Ama en önemli kitabı bu. Adını duyurduğu kitap bu. Şimdi niye... ...öncelikle aslında toplumsal cinsiyet nedir? Onu bir açalım. Cinsiyetle toplumsal cinsiyet farkını birincisi cinsiyet yani seks insanların anatomik ve biyolojik olarak özelliklerine göre belirlenen bir şey. Diğeri toplumsal cinsiyet ise toplumsal olarak ve kültürel olarak inşa ediliyor. Ama birincisi ikincisinin önünde belirleyici oluyor büyük ölçüde. Yani kadı dişil ve erille ile özgü olan bazı ön yargılar onun hak konusundaki ona da dişil ve eril ayrımına dair ön yargıların, ön kabullerin hatta aşağılamaların diyebiliriz çekinmeden bu toplumsal cinsiyetin inşasında da büyük ölçüde rol oynuyor. Yani kadın erkek ayrımında da rol oynuyor. Ama bu birincisinin doğal olduğu söylenmiştir. Yani dişil ve eril doğaldır ama e, Judith Butler'ı okuduğumuzda anlıyoruz ki buna da bir itirazı var. Yani biyolojide bir yaskı değildir. Hatta Michel Foucault'un o tarihinde verdiği bir örnek vardı. E, bazen e, nüfus cüzdanı, nüfus kağıdında ya da pasaportunda o seks hanesini ne yazacağını bilemediğim bir şey. şey e, özneler de var. Öznedir de. Vurgulayarak söylüyorum. Yani onların gayrimeşru e, varlık olduğu söylenir. Kabul edilmez. Hukukun dışında tutulur. Onlara pasaport verilmez. Yani, nüfus kağıdı çıkartmada zorluk çıkar Hatılır. Evet, Ama, milas haklarından yoksun bırakılabilirler. Evet, evet yani, gayrimeşru hukukun zaten itirazı o. Hukukun bazı cinsel pratikleri, <gülüyor> cinsel kimlikleri tanımaması, onları <gülüyor> gayrimeşru sayması onlar adına söz alıyor yürüyü <gülüyor> ifbatları. E, toplumsal dediğim gibi toplu, eril dişil ayrımına dayanan... E, Cinsiyet, toplumsal cinsiyetin inşasında da rol oluyor. Şimdi Judy Butler'ın önerisi performatiflik denilen bir şey öneriyor. Çok kesin değil. Kendisi de ön sözünde belirtmiş ve hatta zaman içerisinde gelen eleştirilerle 1990'dan sonraki ikinci daha sonraki baskılarında kitabının bunu değiştirmiş. Ama yine de kesin değil. Kesin konuşmaktan özellikle kaçınır. Çünkü formül vermek bir yanlış bir şey insanlara performatiblik. Performatiblik, toplumsal cinsiyetlerin bizden beklenen oyunları oynayan çok anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse bir takım roller oynuyoruz. Yani doğal bir cinsiyet yok. Burada metafizik töz metafiziğine, batıda çok yaygın olan öz metafiziğine karşı çıkıyor. İnsanların oyunundan önce performanslarından önce performans bir kereye mahsus bir şey değil. Tekerrürle dayanıyor, tekrara dayanıyor. ...bundan önce bir şeyleri yok, tözleri yok insanların. Yani onu mutlaka kadın yapan, erkek yapan bir şey yok. Zaten bazı feministler e, doğaya dönmek, kültür ve doğa ayrımı yapmak istiyorlar. Yani doğada e, bir kadın erkek, dişil eril ayrımı doğaldır. Bu doğada da böyledir. Kadın doğaya daha yatkındır, doğurgandır. Doğa daha doğrusu dişildir. Ama işte buna itirazı var. Bu e, toplumsal cinsiyetleri yıkmada... En azından onları muğlaklaştırmada, istikrarsızlaştırmada çok bu nostaljik geriye dönüş, nostalji geçmiş pek bir doğaya dönüş çok çözüm önermiyor, çöz, meseleyi çözmüyor. Çünkü o da az önce belirttik onun da doğallığı tartışılabilir ama daha da önemlisi kadınların ortak paydası belki tahakküm ama ataerkil tahakküm. Erkek egemenliği, erkek egemenliğine dayanan baskı, tahakküm... ...tek tahakküm biçimi değil. Kadınların uğradıkları tahakkümleri hepsini izah etmede yetersiz kalıyor. Bu geçmişe dönenler daha önceden ataerkil kültürün doğuşundan... ...ataerkil at toplumların inşasından önce bir anaerkil toplumlar... ...ana soylu toplumlar vardılar diyor. Evet. Böylelikle yani doğadaki bir evrenin bir değişiklikle birlikte... Bütün o tahakkümleri, bütün baskıların nedenini ona dayandırıyor. Yani doğal bir çevrimmiş gibi el alınıyor öyle mi? bu? Evet. Yani bu sırası öste... gelince şimdi erkekler de aldı ve doğal olana kavuştular. Hı hı. Öyle yönetim. bir geçmiş vardı. O anaerkil toplumun, ana soylu ile dayanan toplum e, hı hı. yıkıldı ve onun yani ataerkil toplum e, oluştu. Yani doğadan aslında kültüre geçiyorsun. Hı hı. Evet. Doğal olan ana erkek toplumlar ve kadın bu toplumda bir mübadele aracı oluyor. Klanlar arasında mübadele aracı oluyor ve toplumdaki ekonominin işleyişini şey yapıyor. Bir i̇şleyişini sağlıyor çünkü üretken bir makine doğurgan bir makine gibi görülüyor toplum. Bu teoride yani bu. ...o toplumsal inşaları aşmada... kimi ki? feministlerin başvurdukları bu Kur'an... ...Hudie Butler'ın kabul etmediği bir Kur'an... ...büyük ölçüde yapısalcı... ...antropoloji Levi Strauss'un... ...önerilerine dayanıyor. Kadın e, hamdır, işte diğer... ...kültürde pişmişlik vardır. Ham e, pişmiş olarak yenir. Et. E, bu ama bunu kabul etmiyor. İkinciye özellikle... ...istersen bir parça dinleyelim, onu daha sonra geçelim. Evet, olarak. olabilir. Olabilir. Lou Barlow'dan Royalty adlı şarkıyı dinliyoruz. Who are your royalty? Who are you trying to please? Who will you follow tonight? I know that look you get Playing dumb for respect There when our eyes just met Off with you Go play the room What do you have in mind Kind of Frankenstein Pieces of people you know Collected, rearranged Who's around, how to change How to be perfectly cool Well, I've seen you bend and shape Turn on me, I can wait Soon we'll be here all alone Slowly reappear Not tonight, I fear You found a new you to be Someone, nothing like me Don't no, let me pick a fight Let me say goodnight Be in me, mine jealousy, making things ugly again, making me curse your name. Light fire, blame, burning what good things we had, making me. Royalty, Blue Barlow'dan dinledik bunu Cuma Adlı Adamlar Programı Açık Radyo'da 94.9'da ve cinsel kimlikler üzerinde konuşmaya başladık. Halil Duran'lı ile Ömer Madre olarak bizler. Judith Butler'ın Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi alt başlığını taşıyan Cinsiyet Belası adlı kitabı. Metis yayınlarından yayımlandı Başak Ertür Ertür çevirisiyle ve 1999'da ilk baskısı ya yani Amerika'da yapılmış olan bu kitabın Metis yayınlarından çevirisi de Başak Ertür çevirisi 2005'te yayımlandı ilk basımı Mayıs 2008 Amerika bir şey Amerika'da 1990'da yayınlandığını sanıyorum. 1999'daki baskısından çevirmiş. Hı hı. Yani 90'ların hemen başında yayınlanan ilk baskısı çevrilmiş. Evet. Çevir, yani ha, evet, yani mesela, evet. Burada y e, feminist hareketin, feminist siyasetin öznesi olarak, kolektif öznesi olarak kadınları, e, kadın kategorisini eleştirdiğini e, söylemiştik. Bu kategorinin e, kapsayıcı olmadığını, dışlayıcı olduğunu e, hatta kadın artık bir normatif bir düzenleme haline geldiği için e, itirazına bir tanesi de bu. Evet, şu, şu tarihe bakarsak kadın hareketinin e, Judith Butler'ın söyledikleri son derece haklı. E, feminist Hatta biraz da yani 90'lardan buraya da Pek çok şey onun adına söz aldığı cinsel azınlıklar e, gayrimeşru sayılan cinsel... E gruplarda bugün onlar da hukuk düzeni içerisinde yer al almaya başladılar dolayısıyla biraz da onları kapsayıcı değil Judith Butler'in kitabı onu da söylemek söylenemiyor. E, feminist hareket suffrage hareketiyle başladığını kabul edersek e, siyasi olarak hukuki olarak pek çok haklar elde etmek görünür olmak e, konuşabilmek siyasi özne haline gelebilmek için e, bu mücadele ediyorlardı kadınlar bu meşruiyet sağlamayı hedefleyen bir mücadeledi kadınlar kategorisi temelini yürütülen bir mücadele. Fakat önem öne, özellikle de beyaz orta sınıf kadınlarının batıdaki beyaz orta sınıf kadınlarının yürüttükleri bir mücadele. Bugün gelinen noktada özellikle 1960'larda e, ikinci dalga feminizm bunun üçüncü dalgası da var. Zaten biraz da ayrılıklar orada başlıyor. Yani feminist hareket içerisindeki dağılmalar çoğalmalar ve hizmleşmeler diyelim istersen İkinci dalga pek çok haklar elde etti. Ee, yani Judith Batın da söylediği gibi artık kadın e, bir hukukun öznesi haline geldi. Onun tabii evet. sufraş hareketinin başlangıcındaki haklar hepsi kabul edildi. Çoğunluğu kabul edildi kadınların. Bu, ama tabii ki büyük bir mücadeleyle bütün haklarda olduğu gibi kadınların yürüttükleri, kararlılıkla, ilkeli, ilkeli olarak yürüttükleri mücadeleyle e, elde edilmiş bir hak. E, Haklar var. Sonuçta kadınlar, kadın yani toplumsal e, hareketin, feminist hareketin öznesi olarak temelinde yürütülen e, kadın kategorisi bir hukuki özne haline geldi. Hukuk önündeki özne. Evet, buradaki e, sorun e, bir anlamda çözülmüş ve bir üst aşamaya evet. geçilmiş sayılabilir. Evet, çözüldü büyük ölçüde. Burada Kafka'nın e, hikayesi vardır, yasa önündeki gibi. Ama burada bir sakınca da var. Yani hukuk, işte Foucault başvuru, neden Foucault'a başvurduğu orada görülüyor. İktidar üretici, yani iktidar kendi hukuk düzenini, kendi meşrutini sağlamak için, kendini rasyonalize edebilmek için bu kimlikleri tanıyor, bu kimlikleri de üretiyor aynı zamanda. Yani hukuk özne olarak kadınları tanıyor ve onları şey yapıyor, e, üretiyor, yeniliyor. E, sorun burada. ...kadın kategorisinin normatif bir kimlik haline gelmiş olması burada beliriyor. Şimdi bana sorar ve bence bir şey ekleyeceğim. Aslında sadece kadınlar değil, demin söylemek istediğim oydu. Gay ve lesbiyen evlilikleri de kabul ediliyor. Evet. Onlar da hukuk önünde özne haline geldiler pek çok. Miras hakları var, çocuk edinme hakları da var. Yani her yerde değil. Ama pek çok yerde. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve Kanada'da. İngiltere'de. İngiltere'de. Hatta Katolik İspanya'da. Yani pek çok yerde kabul ediliyor. Gülip e, Butler'ın e, kitabı yazdığı tarihten e, yaklaşık 20 yıl, 18, 18 yıl, yaklaşık 20 yıllık bir süre içerisinde oldukça muazzam bir e, haklar anlamış. elde ediyor. Ama, evet, ama bu tabii mücadeleyle. Kazanımla. Bu da mücadele. Evet, tabii ki şu... mücadeleyle gayet tabii. Fakat şu var. Bu haklar yani insanların sahip oldukları haklar, feministler, gay ve lezbiyenler, feminist hareket içerisindeki azınlıklar, etnik ırksal siyah kadınlar, üçüncü dünya kadınları, bütün hepsi hepsini şey yapıyorum. Taahüm altındaki insanların sahip oldukları haklar, sahip olmaları gereken haklar, hukuk düzeni onlara tanıdıkları haklardan ibaret değil. Yani kanun önündeki özne e, olarak insan, femin kadın. Ya da bir başkası Hukuk var olan düzenin Meşruiyetini sağlayan bir özne Onun bir evet. kimlik Bir figür Hatta bir kurgu Kurgusal figür var ona. Burada sorun şu, benim eklemek istediğim Sartır'ın 1972'de Brüksel'de bir avukat hukukçuların toplantısında da, da bir tebliğ, davet bir davetheliye orada sunduğu bir tebliğ var. O tebliğde kullandığı bir kavram var Kafka'nın. pardon, Sartre'ın. yabanıl adalet denilen bir kavram. Bir daha doğrusu bir ayrım yapıyor. Bürokratik adalet, devletin adaleti ile yabanıl adalet. Yabanın adalet biraz doğal hakları için mücadeleye benziyor. Yani Ernst Bloch'un doğal hukuk kavramına tanımına, tanımına da çok benziyor. Hukuk düzeninin, yürürlükteki hukuk düzeninin tanımadığı ama aslında insanların doğal olarak sahip oldukları hakları e, elde etmek için yürüttükleri mücadele. Bürokratik adalet devletin adaleti. Yani devlet ne sana haklar tanıyorsa o kadar. Ha, şeyin de söylemek istediği o Kafka'nın hukukun önünde yargıcın önünde el pençe divan evet o ne kadar hak tanınıyorsa orada evet, durmak zorunda. Evet, evet. o kadar hak sınırının ötesine geçemezsin. Hı -hı. Evet. Düşünemezsin bile daha fazla Hı -hı. bir evet, hak sahip olmayı. Evet. O... Ama vay vah, vah <gülüyor> ya adalet, vahşi adalet pelepler işte demos'a ezilen tahkim altındaki insanlara henüz tanınmamış hakları için e, mücadele etmek. Dolayısıyla burada iki şey bir bir karşıtlık var. Hukukun önündeki özne ile yasa önündeki insan e, Kafka'nın öyküsündeki olduğu gibi yabanın adaletin ardındaki gayrimeşru figür var. Gayrimeşru çünkü hukuk düzeni henüz henüz onu tanımıyor. Evet, tamamdır. Burada iki bir çatışma var. E, ben e, Judith Butler'ı okuduğumda bu aklıma geldi. Sartre'ın e, o şey Brüksel'deki toplantıya sunduğu tebliğde sözünü etti. Yabanın adalet kavramı aklıma gel geldi, çalıştığı. Ama hemen söyleyeyim, bir tekrar düşme pahasına da söyleyeyim. E, Yuri Butler'ın kitabını yazdığı tarihten itibaren de, de adına söz aldığı kesimler de bayağı söz hak, sahip oldular, haklara sahip oldular. Ama bu onların sistemin içerisinde çekilmeleri, sistemin içerisinde evcilleşmeleri, ulusallaşmaları anlamına da geliyor. Yani orada insanlar hukukun onlara tanımış oldukları haklardan, haklarla yetinmemeleri gerekiyor. Demokrasi de bu. Demokrasinin yani, ta kendisi bu işte. Yani... Evet. De, Yabanıl adalet biraz o 1970'lerin atmosferi içerisinde sartırın e, biraz yabanıl adaleti zorla elde etmek, edilebilir bir şeymiş gibi tanımladığı izlenimi uyanıyor ise de ben far daha farklı anlamak istiyorum. Yani var olmayan hukukun tanımadığı yürürlük hukukun tanımadığı haklar için yürütülen bir mücadele ve demokrasiyi de böyle anlamak istiyorum. Demokrasi bir rejim değil bir rejimde daha mı her rejimde bu Judith da sözünü ettiği bu toplumsal cinsiyet kategorileriyle bir cinsellik rejimi şey yapılıyor inşa ediliyor. Hmm. Bütün rejimler istikrarlı olmak isterler. Yani var olan bir tuğlaları koyulmuş bir düzen vardır. Orada haklar hukuklar vardır. Bunlara yenilerinin eklenmesini hiç istemezler. Bu rejimin istikrarını bozar çünkü. Ama demokrasi istikrarı bozar. Çünkü evet. demokraside hep yeni talepler var. Hep sistemin dışında bırakmış oldukları insanlar, figürler, gayrimeşru sayılanlar hep taleplerle öne çıkıyor. Evet özgürlüklerin alabildiğine genişletilebilmesi, evet. en son noktaya kadar genişletilebilmesi için diye verilen sürekli bir mücadele Kesin olarak bir... tanımlanabilir zaten demokrasi. Demokrasi bu yönden bir yapı değil, bir rejim de değil de bir yönetim biçimi değil... Ee, ve bir oluşum olarak tanımlamak gerekiyor. Evet, Eğer ve daimi böyle, bir oluşum aslında, e, sürekli. Dün de konuştuk, konuşurken geçti bu konu. Eğer demokrasi böyle bir süreç, oluşum süreci, hakların genişleme süreci, evet. kesintisiz ama bir süreç. Bir e, kesintisiz devrim varsa bu ancak. Evet, kesintisiz devrim. Tam alttan geliyor çünkü. Alttan da geliyor. Üsttekilerin vahşettiği haklar değil alttakilerin talepleri. Evet yani sürekli olarak skalanın genişlemesi. Bir zenginleşmesi, toplumun çoğulculuğun zenginleşmesi evet öyle tanımlanabilir. Yani demokrasiyi böyle tanımlarsak bir süreç olarak tanımlarsak demokrasinin başka sıfatları da zaten ihtiyacı yok. Yani katılımcı demokrasi, müzakereci demokrasi, çoğulcu demokrasi evet. vesaire. Çünkü yani. içeriyor zaten evet. doğal olarak içeriyor çünkü. Katılımcı olmayan Tanımı demokrasi gerek. olabilirmiş gibi. Onu hedefleyen, hedefleyen bir şey var olabilirmiş gibi bir izlenim de uyandırıyor. Çok yani Bu yüzden bir nokta. Şey sorun tekrar demokrasiye geldi çattı. Ian Foster'ın o çok meşhur sözünü analım istersen. Demokrasi için iki kez çok yaşasın. Evet. bu geçerli ama bir şey ekleyelim biz de bu tanımdan söz ederek Ian Foster o iki kez demokrasi için iki kez çok yaşa Two cheers for demokrasi de bir defa eleştiri açık olduğu için demokrasiyi çok yaşa demişti demokrasi çok yaşasın eleştiri açık demokrasi çok yaşasın e, demokrasi çoğulcu ve demokrasi bir üçüncüsünü biz haddimiz olmayarak ekleyelim çok yaşasın çünkü yeni hakları hak arayışlarını Teşvik ediyor. İnsanları bu yönde cesaretlendirdiği, buna izin verdiği için çok yaşasın üçüncü kez demokrasi. Evet, çok önemli bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bir bahçe ee, dinleyelim istersem. meselesi. Evet, önemli bir demokrasi, demokratik müzisyen tipolojisine geçelim buradan da işte. Dave Van Ronk ve o çok önemli katkılarda bulunmuş İrlanda, İskoç karışımı ilginç bir figür. Duncan and Brady adlı şarkısını dinliyoruz see him die. Well, he'd been on the job too long. Well, Duncan, Duncan was tending the bar. Well, uh, long come Brady with his shiny star. Well, Brady says, Duncan, you are one to arrest me. Duncan shot a hole right in Brady. Yes, yes, he's been on the job too long Well, it's rainy, rainy, rainy Well, you know you done wrong Well, breaking in here while my game's going on Well, breaking down the windows Knocking down the door mm -hmm. Now you're lying dead on the barroom floor Yes, you've been on the job too long Well, old King Brady was a big fat man. Well, the doctor reached out, grabbed hold of it, and well, he felt for his pulse. Doctor said, and nah, I believe him to my soul, old King Brady's dead. Yes, he been on the job too long. Well, hightail carriages was standing around waiting taking brady to the bearing barrel. well hot-tailed carriages rubber a tired heck well they took him to the graveyard but they didn't bring him back yes he'd been on the job too long well women all heard king brady was dead well they go back home and they red a-sliding and a-shoveling down the street and that big mother hubbard and their stocking feet he'd been on the job too long well brady brady well you know you done wrong well breaking in here while my game's going on well breaking down the wound dust. Duncan and Brady, Dave Van Ronk'ın sesinden ve gitarından dinledik. Dinliyoruz da biraz daha. Ve devam da ediyoruz. Cuma adlı Adamlar programına Halil Turhanlı ile Ömer Madra biliyorsunuz. 94.9 Açık Radyo'da Bugün Judith Butler'ın esas itibariyle Cinsiyet Belası kitabından yola çıkarak bu konuları feminizm ve kimliğin Çeşitli sorunları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evet, e, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı e, açıklamaya çalıştık. E, ve toplumsal cinsiyetin kültürel ve toplumsal bir inşa olduğunu, e, Yuri Butler'ın da e, bu e, feminist harekete getirdiği, işten getirdiği, Feminist hareketin içinden getirdiği bu eleştiride kadın kategorisini, si, feminist siyasetin uzun süre öznesi olan feminist siyasetin üzerinden yürüttüğü bu kadın kategorisini yıkmayı en azından istikrarsızlaştırmayı önerdiğini, bunun içinde performatiflik kuramını ortaya attığını ama bu kuramında da çok sınırlarını çizmediğini, çok kesin tarifler vermekten, formüller vermekten de kaçındığını söylemiştik. Hatta kendisi de ön sözde performatiflikten ne anladığını biraz... Özellikle muğlak bıraktığını, zamanla kendisine yöneltilen eleştirilerle bunu de, değiştirdiğini e, dile getiriyor. Performatiflik e, nedir evet, performatif? Oynamak biraz. Hmm. Oynamak yani e, performans, sahnedeki oynamak. E, gösteri gibi. Gösteri yani. evet. E, Bu cinsiyet, toplumsal cinsiyette nasıl performans olabilir? <Gülüyor> e, aslında cinsiyet, toplumsal cinsiyet diye bir doğal Değildir. Onun doğal olmadığını göstermek için oynamak. Hmm. Bizden beklenen kadın erkek ayrımı yapılıyor. Belirli kategorilere yerleştiriliyoruz. Daha sonra da bizden beklenen rolleri oynuyoruz. Ama böyle bir töz yok. Yani performanstan önce, oyundan önce. Oyun diye de çevirebilirim istersen. Hmm. Kadın, oyundan önce bir töz yok bir erkek kadın yok ama oynayarak erkek ya da kadın olan yani toplumun kendisinden beklenen rolleri oynayan insanlar var batlara göre ee, ayrıca bir, birkaç örnek vereyim batlarda olmayan bir örnek bunlardan bir tanesi benim aklıma gelen sanat konusunda aklıma gelen e, drag tiyatrosu şeyin Lindsay Camp'in hmm. bu çok şey alt üst edici Cinsiyet kategorilerinin toplumsal cinsiyet kategorilerinin e, alt üst derece bir tiyatro topluluğudur. E, İngiliz kendisi ama sanıyorum e, İspanya'da yaşıyor. Uzun yıllardır İspanya'da yaşıyor. Örneğin e, kadınların erkek erkeklerin kadın olduğu Pek fazla erkek kadınların yer aldığı bir şey değil. Ama bu toplulukta mesela şarkıcı Kate Bush da bu toplumun bir üyesiydi. E, David e, Bowie de bir uzun süre lise camp, camp topluluğunda oyuncuydu. Tiyatro bir deneyimi var onun da. E, Hangi Bowie? David, Bowen, David Bowie. Ha David Bowie ha. Öne Oscar Wilde'ın Salome'sini bir erkek oynuyor ya da kadın kılındaki bir erkek oynuyor ya da Alice, yaşı oldukça geçkin bir lise kampin kendisi oynuyor burada. Ee, yani dediğim gibi o cins, toplumsal cinsiyet kategorilerinin bir oyun oynadığını, oyun olduğunu gösteren bir tiyatro topluluğu ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi bu. Ama daha başka bir örnek. E, Gerçek üstücülerle birlikte adanılan ama gerçek üstücülerle de gerçek üstücülerinin arasındaki kadın, az sayıdaki kadın sanatçıdan biri olduğu söylenen Claude Cahun. Ee, onun fotoğrafları. 1990'larda tam da Butler'ın kitabının yayınlandığı tarihte yeniden keşfedilmiş. 1954'te ölmüş Cahun. 54'ten 90'lara kadar da unutulmuş. Hiçbir sergide fotoğrafları sergilenmemiş. Önümüzde bir kitap var orada resimlerde kazınmış başıyla, aynada, kostümler içerisindeki kahun o görüyoruz. Mastrali Aslında ismi de o değil zaten. Claude, erkek ismi de olabilecek bir isim alıyor. Evet, gerçek üstücü akımla ilgisi var 1930'larda. Fakat bir monografisi var yazılmış ama o monografi feministlerin ve Judith Butler gibi meseleye daha farklı bir perspektiften bakanların o cins toplumsal cinsiyeti istikrarsızlaşmanın siyasi bir strateji olduğunu savunanların çok beni beğendikleri bir biyografi monografik çalışma değil o. Orada Kahun'un gerçek hayatta da Üvey Kız kardeşiyle olan ilişkisini, onu o ilişkiden kız kardeşçi olan o lezbiyen estetiği, doğan, lezbiyen estetiği pek dikkate almayan bir çalışma olduğunu. Onun sadece işte Gerçek arasında, André Breton'un da çok takdir ettiği bir kadın fotoğrafçı olarak anan bir çalışma olarak eleştiriliyor. Ama bu o monografinin dışında o kadar çok 1990'dan günümüze o kadar çok onun hakkında yazılmış inceleme yazıldı ki bizim elimizdeki önümüz masamızda duran bunlardan sadece bir tanesi, sadece bir tanesi çok daha farklı, çok daha geniş bir perspektiften değerlendiren çalışmalar oldu. Orada işte... De fotoğrafları görenler, onun fotoğraflarını tanıyanlar tam olarak Butler'ın ne demek istediğini performativlik pek anlatılabilir, sözcüklerle anlatılabilir bir şey değil ama Butler'ın teorisini görselleştiren, öyle de söyleniyor. Butler'ın kuramını görselleştiren sanatçı olduğu söyleniyor. Cindy Sherman'ın onun devamı olduğu söylenir ama tam olarak da öyle değildir aslında. Bir yakınlık kurulacaksa herhalde Marcel Duchamp'ın yine kendi alter ego yaratarak aynanın karşısına geçirilmesi ya da kameranın, Man Ray'in kamerasının karşısına geçtiği o fotoğraflardır. Rose Slevi kendisine bir alter ego yarattığı fotoğraflardır. Belki ancak onlarla kıyaslanabilir. Her ikisinde de de gerek Kahunda gerek Marcel Duchamp'ın o sözünü ettiğimiz çalışmalarında toplumsal cinsiyetin nasıl istikrarsızlaştırılabileceğini gösteren çalışmalar. Burada kadın öznesinin, o kadın erkek kategorisinin insanlığın cinsellik anlayışının bu iki kategoriye sığmayacak kadar zengin, çoğul olduğunu gösteren ve bu kategorileri istikrarsızlaştıran, onları bozan ve hatta sadece estetik alanda da kalmayan, estetiğin dışına çıkarak bunu bir siyasi ...strateji Anladım, haline getiren evet, strateji hatta, evet. çalışmalar olarak da anabiliriz. Bu da tabii her iki andığımız çalışma da bazı başkaldırının estetik alanda başlayıp... ...siyasi alana oradan yayılabileceğini gösteren örnekler olarak da anabiliriz. Burada dediğim gibi hegemonik cinsiyet normlarını... Alt üst eden, onları yıkmaya çalışan, etkisizleştiren hatta aşındıran çalışmalar olarak görebiliriz ve Butler'ın kitabının cinsiyet belasının yayınlandığı tarihten itibaren de çok tekrar gündeme gelmesi hatta bir deyişle akademik hype olması, bir moda olması, akademik moda olması Kahun'un hiç de tesadüf değil. O, Cinsiyet belasındaki düşünceleri, görüşleri, performativlik, e, Butler'ın tam olarak belirtmediği, kesinlik kazandırmadığı, özellikle kesinlik kazandırmadan bıraktığı performativlik kuramını daha açık anlaşılır kılabilen, ne olabileceğini, nasıl aşındırılabileceğini gösteren çalışmalar olarak da anabiliriz. Evet, bu arada belki bir başvuru olarak kullandığımız bir ikinci kitap da var elimizde. Getirdiğin ondan da bir şey verelim bir künye verelim The Surrealist e, look yani gerçek sütücü bakış adını taşıyan İngilizce bir kitap var An Erotics of Encounter karşılaşmaların bir erotikası diye Mary Ann Cause tarafından yazılmış bir kitap MIT ee, Massachusetts Institute of Technology'nin yayınlarından biri olarak elimizde var. Ona da bir e, gönderme yaptık 1997 galiba. Evet şimdi bir e, Lou Barlow'a geçelim. Oradan e, ondan bir parça dinliyoruz. Sweater. what i want to say let it fall away i don't care if we're I've undressed all day. But nothing good can come to someone pretending he's alone. Home adlı parçaydı bu. Lou Barlow'dan dinledik ve saat 11.40 Cuma adamlar programı cinsel kimlikler üzerinden Judith Butler'ın Cinsiyet Belası adlı kitabını temel alarak bu konulardaki tartışmaları biraz özetlemeye üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda onun e, argümanlarını görselleştirdiği yine üstünden çok haklı aslında gerçekten öyle. E, Claude Cahun'un e, sanatından söz ettik. Claude Cahun evet. Ve, ve bu sanatın aynı zamanda e, Marcel Duchamp'ın Man Ray ile ortak çalışmasından doğan Rose Selavie. E, alter oluşturdu. Kadın giysileriyle, kadın kıyafetleriyle kameranın karşısına geçtiği fotoğraflarla kıyasladık. Gerçekten o fotoğraflarda e, bir başında bir kadın şapkası, çok şık o, o dönemde çok şık bir kadın şapkası kürk yaka, çok ağır bir makyajla Tam Monroe'nin kamerasının karşısında şey yapılabilir. Biraz o dönemde cinsiyetle toplumsal cinsiyetlerin yüzyılın başında ya da daha doğrusu 19. yüzyılda dendi ile başlayan bir şey var. Dendi aslında biraz androjen bir figürdür. Bedenin, kadın ya da erkek bedeni kodlanmıştır. O belirli giysileri giymeye zorlanırlar. Ama bura, o kodlanmayı karşı çıkıyorlar burada andığımız eserlerde. Dendi de biraz öyle abartılı giysileriyle. Bir de tabii Dendi biraz kendi cinsinin dışında kadın cinsine yaklaşırken, androjenleşirken yeni kadın dediğimiz tipte eril, erilleşiyor. Yani o da erkek giysileri giyiyor ve işte sigarayı prolar içen, içen yeni kadınlar. 19. yüzyılda kamusal alanda çok sık, sık sık görülen, sık rastlanan tipler bunlar. Ama bu tipler toplumun yerleşik düzenini, cinsel rejimini karşı çıkıyorlar. Burada bir muhalif bir tavır var. Yani o, o giysilerin giyilmesi, değiştirilmesi e, gerek Dandy'de ve gerekse yeni kadında bir karşı koşu bir muhalefeti bir sınır çizen şey, hmm. bir altüst hmm. edici ortaya koyan. Dahası, kavunun eserleri fotoğraflarına baktığımızda onların aradan geçen yaklaşık 80 yıllık bir süre var. Bugün dahi o altüst edici, o subversive niteliklerini yitirmemiş olduklarını görüyoruz. Biraz da unutulmaya terk edilmiş olması, unutulmak istenmesi, görülmezlikten gelinmesinin nedeni o Burada her iki örnekte de Batlı'da da açık olarak belirtiliyor. Biraz, biraz da bir hayli Freud'la da hesaplaşma var. Daha doğrusu evet. Freud'un karşısına Hevlog Ellis'i koymak söz konusu. Özellikle şeyde Cahun'da Ka Cahun Hevlog Ellis'in bir çeviri de yapmamış. Tiyatroda oynamış, hevlock bir çevirmen. Aslında ailesiz, yanılmıyorsam, matbaacı, yayıncı, bir Yahudi aslında bir aileden geliyor Nantida. Kendi ailesinin yayınladığı dergilerde de yazılar da yazıyorlar. ...iki kız kardeş, bir kız kardeş ile birlikte. E, ilüstrasyonların kendi yazdığı kitaplar var. O kitapların illüstrasyonunu kız kardeşi yapıyor. Yani, yani aynı zamanda hayat arkadaşı. Birlikteki. Bir de şu var o fotoğraflar. ve Kız kardeşi partneri de aynı zamanda. Evet zaman. partneri. Evet, evet partneri. Onun da erkek ismi alıyor. Ya da hem erkek hem kadın ismi alacak. Marcel Moore galiba onun da altını sanıyor. Tam hatırlamıyorum. Zaten. Ve e, ikisi burada e, bu iş bütün onu sözünü ettiğimiz o monografide e, Claude Cahun hakkında yazılan çok az şeylerde. 1991 ...öncesinde... ...kız kardeşi biraz daha geri plan ediliyor. ...hatta hiç görmezlikten geliyor... ...sadece... ...Claude yarattığı... ...düşünüyor fotoğraflar. Oysa ...oysaki kostümlerini hazırlayan o... ...pek çok şeyi yapan o... ...böyle ele alınmasının... ...aslında aradaki işbirinin o ...görmezlikten gelinmesi... ...bunun bir ortaklaşa olarak oluşturulmuş... ...bir estetik olduğunu... ...daha açık lezbiyen bir estetik, ol, estetik olduğunun... ...görmezlikten gelinmesi... İnsanların bunu gör, göstermemek ve Klotkehunu Cahun'u sanatta çok yaygın olan erkek sanatçıları tanımlamada açık onların sanatını açıklamada e, kullanılan olağanüstü bir dahi. Tek başına her şeyi yaratan bütün dünyadan soyutlanmış çevresinden çok farklı olağanüstü bir dahi. Yani erkek sanatçıları... At Atfedilen özellikler burada Klotkapa'na da atfedilmiş uzun süre. Ama yeni çalışmalar 1990'lardan itibaren e, yapılan çalışmalar bu aradaki işbirliğini kız kardeşiyle aynı zamanda partneriyle Marcel de, Moore evet, evet şimdi... Marcel Moore birlikte yapmış oldukları çalışmaları e, dikkate almıştı. Demin Havelock Ellis'in bir şey olduğunu söylemiştik Freud'un teorilerini alternatif geliştirdiğini söylemiştik e, Freud'un büyük katkısı katkısı yatsınamaz. Yatsınamaz. ama aynı zamanda çok eleştirecek yerleri de var. Helo Alice kadın ve erkek özelliklerinin aynı bedende bulunabileceğini de söylüyor. Yani şeyin programın başında söyledik, batların da Judith Butler'ın da itiraz ettiği o dişil olan dişil eril ayrımı doğadadır. Ayrımına karşı. Yani biyolojinin yazgı olmadığını dile getiriyor Havelock Ellis. Böyle böyle böyle kategoriler yoktur. Bunlar da doğal değildir. Bunları doğallık sınıfının içerisinde değerlendiremeyiz diyor. Bu söylendiği dönemde çok ileri Havelock Ellis'in hatta kitapları yasaklanıyor. Havelock Ellis'in. baskıya maruz kalıyor ama çok çok şey Freud'da Freud'tan yer yer aşan bir şey. Bir, bir özelliği daha var tabii. Havelock Ellis gay ve lezbiyen hareketinin erken destekleyicilerinden erken kuramcılarından da bir tanesi aslında. Feminist harekete pek çok feministen daha fazla katkıda bulunuyor. Havelock evet. Ellis değil mi? Evet. evet. Yani çok önemli. Bu ikisi özellikle Kahun. onun sanatını anlayabilmek için Havelock Ellis'e dönmek ve onu bir kez daha okumakta da gerekiyor aslında. Böyle bir yönü de var. Dediğim gibi onun şeyinde... Çevir, çevirmeni. Marcel Duchamp'ın yaptığı ise ona da bir şey daha söz edelim. Ee, Rose Salvi belki Gertrude Stein'in "gül bir güldür, gül bir güldür"ünü e, "gül işte hayattır, gül hayattır" diye değiştiriyor evet. burada. Ee, onun şeylerin fotoğraf yaptığı fotoğraflarda o Art deko şapkasıyla burada yapılan şu, yani kadın erkek karşıtlığına dayalı o cinsellik anlayışının eleştirisi. Bu e, tesis edilen, e, bu toplumsal cinsiyetlerin kurulmasıyla inşasıyla e, tesis edilen ve onları istikrarlı tutarak sürdürmek isteyen cinsellik e, rejimini bozma, e, bozmaya yönelik estetik alanda başlamış, estetik alanda başlamış ama siyasi alanda da yol gösterici olabilecek, e, hatta yüreklendirici olabilecek çalışmalar olarak bunları. E, a, Anabiliriz. Burada o cinsel, cinsellik rejimi tesis ettiğini söylemiştik. -ta açıklayalım daha doğrusu adını koyalım. Bir tür cinselliği belirli bir cinselliği zorunluluk saymak zorunlu saymak normatif saymak. Ve onun dışında kalanları da gayrimeşru saymak tamam, evet. ve onları mümkün olduğu kadar hukukun toplumun dışında tutmak ve cezalandırmak mümkünse ama şey gibi değil belki yakılmıyorlar fiziksel işkenceye uğramıyorlar ama Biler paryo olarak toplumun dışında tutuyorlar. Bu bazıları programın başında söyledik bir yüzyı patlarındaki onları kapsamadığını belirttik. Mesela gay ve lezbiyen evliliklerin tanınması. Ama sadece vurgulamak gerekiyor. Haklar bunlardan değil. Evlilik e, aktinin tanınmasından da ibaret değil. Çok daha fazlası hak ediyor insanlar. Herkes hak ediyor. Herkes evet hak ediyor. bu da bana şeyi de hatırlattı. E, George Monbiot'un bir Guardian'da yazdığı makalelerden biri vardı. Sonradan şimdi bir derleme de Monbiot derleme <gülüyor> bir kitap çıkarttı. Makalelerinin derlemesinden. Oradaki bir makalede de bu Katolik Kilisesi'nin özellikle Papalığın Vatika'nın mesela ağır şekilde işte eşcinselleri dışarıda tutmak. Toplumun dışında tutmak ve anormal, evet. doğa dışı gibi sağlamak e, ...sayma eğiliminden bahsediyor. Yani Papa bir homoseksüel miydi başlığını evet. taşıyan bir makalesinde... ...ve orada diyor ki mesela normal olan, norm içi olan, natürel olduğunu söylerken... ...heteroseksüel evliliklerin ya da evet. birlikteliklerin... ...iki şeyi söylüyor olabilir Papalık diyor. Ya işte norm, insan davranışı normal, doğal insan davranışı böyledir derken bunu tabii en son söyleyecek olan bir takım giysiler giyen ve gaipten sesler işiten insanların söylemesi evet. biraz normal nasıl sayacağız? Öteki de diyor hayvanları eğer canlılar aleminde, hayvanlar aleminden normal olanın heteroseksüel çok yani karşı farklı cinsiyetler arasında ilişkiler olduğu söylenecek olursa son yapılan araştırmalarda en az 470 hayvan türünün çok yoğun şekilde eşcinsel ilişki içinde Hı. olduğunu söylemekte yetebilir diyor. Öyle bir eleştiri getirmiş. Bu evet. Şey. Yani şunu söylemek gerekiyor. Dayatı da cinsellik rejimi doğalmış gibi kabul ettiriliyor. Onun dışındaki cinsel anlayışları, cinsel pratikler yasa dışı sayılıyor. Halbuki e, doğal diye bir şey yok. Yani, evet işte performatiflik <gülüyor> bunu gösteriyor. Bir de e, bu değişik de, tek bir tahakküm biçimine de dayanılamaz. Yani ataerkil de kadınların e, tahakkümünü e, kadın kategorisi içerisinde yer alan insanların e, özneleri, açıkla, ta, uğradıkları tahakkümün tek başına açıklamıyor. Pek çok başka e, ...baskı biçimleri var, bunlar kesişiyorlar... ...kadın kimliğinde, <gülüyor> siyah... ...kadınların uğradıkları daha farklı... ...bir şey var, ama bu işçiler için de... ...geçerli, yani herkes... E, ...bu toplumsal... ...hareketlerin yürütüldüğü, temelinde... ...yürütülen özneleri... ...biraz değişime uğradılar... ...yani işçi, e, de, o... ...Marx'ın karizmatik, o devrimci... ...işçisi, fabrikada çalışan, bilinçlenen... süreç içerisinde bilinçlenen... ...işçisi artık gitti... Her, ama herkes e, kendi kurtuluşunun dışlananlara da birlikte dayanışma da mümkün olabileceğini de görüyor. Ancak ve ancak onunla evet, empatiyle, üçüncü... sempatiyle ve de dayanışma ile. Evet, gökkuşağı koalisyonunun kurulması Hı. ancak böyle e, femi, üçüncü dalga feministi arasında bu ayrışma çok belirgindi üçüncü dünya feministler işte Hispanik feministler mesela içermiyordu ikinci daha önceki hareketler beyaz orta sınıf şeyleri. Feminist hareketi içerisindeki lezbiyen... ben yazarların anılarını okudum. Ne kadar kendilerinin dışta hissettiklerini, dışlanmış hissettiklerini söylüyor. Feminist hareketin içerisinde evet, onları evet. kapsamıyordu. Şimdi evet. biraz yani kitabı yazıldığı tarihten bu yana oldukça değişti ama değişmesi de gerekiyor. Yani, Toplumsal hareketlerin kimlik temelli toplumsal hareketlerin radikalleşmesi için hegemon tahakkümü meşru kılan bütün normların ortadan kaldırılabilmesi için dışta kalanların da hukuk düzeyine dahil, dahil edilebilmesi için gerçekten de değişmesi gerekiyor. Özden'in parçalanması parçalanırsa ancak dayanışmayı mümkün kılabiliyor. Batların Demir... çalışmaları da eserleri de bu evet. değişime bizzat katkıda evet, bulunan. Evet. Yapıtlar öyle, olsa gerek diye tabii, bakabiliriz tabii. değil mi? Evet çok önemli bir e, zaaf taşıyor tabii feminist hareketi pek e, öyle üzerinde uzman ahkam kesecek halim yok ama. Evet. Yani bugün de az, azıcık kıyısından köşesinden değinmeye çalıştığımız bölümünde görülen şu ki... E, bütünsel bir dış, dıştalanmış bütün kesimlere sahip çıkmadığı takdirde feminizmin de büyük zaaflar içermeye devam edeceği de söylenebilir tabi. E, i̇şçiler için demiştim mi e, aynı şey onlar için de geçerli. Yani, e, beyaz e, Avrupalı işçiler e, yani göçmenleri kendilerini rakip olarak görürler. İşlerini ellerine alacak iş, iş, insanlar olarak görüyorlar. Halbuki Orta şeyleri yazgılarında da bir, bir, bir, bir, bir hala bir birlik var. Refah durumu iyileşmiş olsa da onları Amerika'da da öyle siyah işçilerin beyaz işçiler tarafından küçük görülmesi, ezilmesi. Yani burada o kimlikler pek çok şey kesişiyor. Etnik kimlik, kültür, ırksal kimlik, işçi kimliğiyle kesişiyor. Aynı şey, seferin içerisinde kimlik, evet. geçer, Bu çok basit değil, oldukça lift, karmaşık. Dolayısıyla tek bir kura, eski kuramları da gözden geçirmek Radikal biçimde gözden geçirmek gerekiyor. Yeni politikalar inşa edebilmek için, yeni politikalar yürütebilmek için, yeni politikaların etkili olabilmesi için. Bu bizim de bir yerde sözünü ettiğimiz o demokrasi mücadelesinin etkili olabilmesi için, kesintisiz olarak yürütülebilmesi için bu öznelerin, feminizmin öznesi, diğer toplumsal hareketlerin, geçmişteki toplumsal hareketlerin öznelerinde yeniden tanımlanması, dağıtılması, istikrarsızlaşması ve dayanışmayı mümkün kılacak biçimde yeniden tanımlanması gerekiyor. Evet, çok önemli noktalar bunlar. Yavaş yavaş sonuna da geliyoruz evet. ama daha bir iki son sözlerimizi de daha doğrusu senin son görüşlerini de bu kolektif Ayabiliriz. öznenin dediğim gibi... ...mümkün olduğu kadar istikrarsızlaşması gerektiriyor. Yani e, onun nasıl yapılabileceğine karşı, e, ilişkin kesin e, formüller e, vermek mümkün değil. Bunun çeşitli e, biçimleri var. Ama şu performans dediği, performatiflik dediği... ...yürütülecek siyasetlerin de açısından da ipuçları veriyor. Onların açısından da belirleyici olması da ipuçları verebiliyor. Bundan kastettiğim şu... E, Yürütecek politikaların politikalarında geleneksel politikalar olmadığını gösteriyor. performatiflik. Yürütecek politika muhalefetin de bir oyun gibi sahnelenmesini. Daha bir, bir tür şenlikli muhalefet. çok fazla dile getirilen bir şey ama muhalefetin de alıştığımız biçimde belki hatta alıştığımız örgütlerle yürütülemeyeceğini gösteriyor. Yeni bir örgütlenme biçimini gerektiriyor. Evet. O çok farklı bir boyut. Önemli bir boyut. Ben de onun üzerinde e, duracaktım. Yani Kahün'ün de yaptığı çalışmalar Mavsel Düşan ve diğerlerinden de verdiğin örneklerde görüldüğü gibi bir çok şeyi var. Yani işte bu kitapta da belirtildiği gibi birden fazla bakma biçimini içeren John Berger'e de burada bir gönderme yaparsak yani hem çekici hem korkutucu dehşet verici de olabilen aynı anda türleri deneyerek böyle evet. bir e, oyundan bahsediyor ve bu çok önemli bir noktada. E, bir anlamda çok o klişeleşmiş lafı tekrarlama pahasına ezberi bozma Doğru. Durumları. Aslında oyunu bozma. Oyunu bozma. Aslında evet. yani toplumsal cinsiyet rollerini benimsediğimiz o kategorilere dahil olduğumuzda bir oyun oynamış oluyoruz. Başta bütün program boyunca da Butler'ı izleyerek söylediğimiz gibi doğal diye bir şey yok. Davranışlarımız doğalmış gibi görünmekle birlikte işte aslında doğalmış dil Doğal mış, mış gibi mış e, yapıyoruz. Gibi bir oyun yani. oynanıyor. Toplumsal cinsiyet. Bu cinsiyet belası yani daha doğrusu performativlik gerçekte oynanmakta olanın bir oyun olduğunu söylemek. Oyun olduğunu göstermek. Oyun olduğunu göstererek oyunu bozmak anlamına geliyor belki de. Evet. Oyun olduğunu böylece bozmak ve bunu bir çoğu kez estetik alanda başlayan bu ihlali sınır ihlalini e, tabii başka, siyasi taş başka alanlara taşımak evet. tabii bütün alanlara taşımak. Oyun bozanlık meselesi. Son olarak Michel Schocht dinleyerek çıkıyoruz programdan ve bitirmek için de uygun bir at taşıyor Goodbye adını taşıyor. Hepinize günaydın. God be with you God be with you Adios Go with God All is well Safely rest Goodbye My dearly departed heart Lies in an unmarked grave You never called To say goodbye No stone, no epitaph Here love once did exist I know it will be missed Goodbye Brush the cheek Wipe the eye Goodbye We're gathered here today Under the sight of God A simple toss of salt Goodbye A decent burial such an important way for your respects to pay goodbye brush the cheek wipe the eye goodbye This our show for tonight, folks. I want to thank you for coming out. remind you to tip your wages. She's carrying the guitar player's baby. Drive safely. The drunk on the road might be you. On drums, Dave Raven. On guitar, Mr. Doug Pettibone. The professor on piano, Mr. Skip Edwards, and on trumpet, Rich Spitty Armstrong. Our producer and bass player this evening, Mr. Dusty Wakeman, be sure to wave at him there as you pass him by on Route 5. İzlediğiniz için Açık Radyo dinleyicisi İlker Alp'e teşekkür ederiz. So bad. <Sessizlik> Cuma adlı adamlar so Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı <Sessizlik> ve Ömer Madra <Sessizlik> Sevgili dinleyiciler, Cuma Adı Adamlar programında bu hafta 1 Ağustos 2008 tarihli programı tekrar yayınladık. Açık Radyo.